Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Ve salatu ve ala mella nebiye va'de Faslun Küsuf namazı Küsuf namazı Küsuf namazı güneş Tutulunca kılınan namaz Küsuf namazı ay Tutulunca kılınan namaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Küsuf namazı kılıyor Küsuf namazı kılıyor Güneş tutulunca sahabe-i kiram efendilerimiz de o gün İbrahim ölünce Efendimiz'in oğlu İbrahim diyorlar ki e, Allah Resulü Aleyhisselam'ın oğlu vefat ettiğinden dolayı güneş tutuldu. Efendimiz de e, buyuruyorlar ki hutbe irade diyorlar. E, yani inne şemse vel kamara ayetani min ayatillahi te'ala. İnne şemse vel kamara. Ayet animini ayetullahi taala bunlar Allah taala'nın ayetlerindendir yoksa birisi ölünce bunlar tutulmazlar peki efendimiz namaz kılıyor. güneş tutulunca açılıncaya kadar neden namaz kılıyor? deprem uzmanları mutasislar söylemişlerdi bu 17 aralık 17 Ağustos depreminden önce güneş tutulması olmuştu. Ee, o etkilemiş olabilir dediler. Tabi kainata Cenab-ı Hak bir denge koymuş. Allah Teala'nın kainatta koyduğu kurallar değişmiyor. Çöl çöl, işte yeşil arazi yeşil, işte Trabzon'a belki yaratıldığından beri dünya yağmur daha çok geliyor ama Konya'ya daha az geliyor. Yani öyle yarattı oranın bölge kuralları vesairesi bunlar değişmiyor. Peki güneş de Belli mevsimlerde, belli yerlere şu kadar enerjisini göndermesi gerekiyor. Eğer onda bir tutulma olunca, yerin altındaki sistemle güneşin irtibatında bir kopma oluyor. Kopma olunca yerin altındaki dengeler allah Alem bozulabiliyor. Hani o musibet gelmesin diye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden dua ediyor? Yani Allah Resulü bu güneş tutulması olduğunu biliyor mu? Biliyor. Ne diyor sahabeye? Yani oğlum vefat etti diye güneş tutulmaz diyor. Bu Allah Teala'nın bir ayetidir. O halde ne yapın? Namaz kılın diyor. Ee, Cenab-ı Hakk'a iltica edin. فَفْزَعُوا ila salati. Yani namaza sığının, namaza iltica edin. Peki... Bunu söyleyerek sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna işaret ediyorlar. Dünyanın dengesi bu güneş bozulunca, güneş tutulunca bozulabilir. Bozulunca deprem olabilir, büyük felaket olabilir. Namaz sizin dua mahallinizdir. En makbul dualar namazda yapılır. Namazda Cenab-ı Hakk'a dua edin, o halinizle merhamet isteyin ki Allah Teala sizin başınıza büyük bir musibet, felaket vermesin. Peki o zaman hatırlıyorum ben o 17 Ağustos depreminden önce şenlik yapılmıştı. Gözlükler dağıtılmıştı. Eğlenceler meydanlara çıkmışlardı. Yani efendimiz ne diyor? Bu insanlar ne yapıyorlar? Yani onlar bunu bir eğlenceye, konsere dönüştürdüler. Gözlüklerle vesaireyle çıktılar oralarda. On tabii 28 Şubat'ın sonralarıydı 99. Keyif alıyorlardı. Her davula vurunca İslam'a sövüyorlardı. Böyle bir halleri vardı. Allah razı olsun. Keyiflerini aldılar sonra. E Müslüman tabii depremde ölünce şehit de olur kardeşim. Ani ölümler şahadet getirir. Yani küsuf namazı neden var? İşte bunun için. Allahu alem tab biz. Yani öyle zahirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadis-i şeriflerini öyle anlıyoruz. Onunla alakalı 2-3 tane yazı yazmıştım. O zaman bir gazetenin ikinci sayfasında yazardım. E, 99'da var görebilirsiniz. E, bu meseleyi yazmıştım orada. E, Milli gazetede ikinci sayfada. Peki salatu küsufu şemsi raka'tan keheyetin nafileti Güneş e, tutulunca kılınan namaz raka'tan iki rekattı keheyetin nafile nafile şeklindedir. Yani ne demek? Nafile namazı nasıl kılarız? Cehri okumayız değil mi? Nafile namazda cehri okumuyoruz, hafi okuyoruz. Dolayısıyla küsuf namazı da bu şekilde kılınır. وَيُسَلِّي بِهِمْ imamul الْجُمُعَ Kim bu namazı kıldırır? وَيُسَلِّي بِهِمْ imamul الْجُمَعَ Cuma namazını kıldıran imam kıldırır. Cumayı kıldıran. Neden cumayı kıldıran imam kıldırır? Çünkü büyük bir cemaat var, büyük topluluk var. Herkes bu topluluğa imam olmak ister. Bir karışıklık olabilir, fitne olabilir. Ee, herkes ben imam olayım diyebilir. Onun önüne geçmek için cuma namazını kim kıldırıyorsa bunda okundurur. kıldırır. yecaru ve la yehtebu. Cehri okumaz. Ve la yehtebu hutbe irad etmez iradetmez. Fe illem yekun sallan nasu furada rak'atayn ev arba'an. Fe yani illem yekun imamul cumua. Eğer cuma imamı yoksa o zaman sallen nasu insanlar tek başına rekateyni ev arba'an 2 ya da 4 vekat olarak kılarlar kardeşim tek başına. Ve yedun ba'daha hatta tenjeliş şemsu sonrasında ise ta güneş açılıncaya kadar dua ederler. Ve fi husufil kamar yusalli kullun vahda. Fakat ay tutulunca ise herkes münferit olarak tek başına kılar. Ay gece tutulur. Gece insanların çıkıp camiye gelmesinde e, endişe olabilir. Çekinebilirler. E, onun için evlerinde kılarlar ay tutulduğu zaman. Yusalli kullun vahde herkes kendi başına kılar. Okada fi zulmeti ve rihi ve Efendim aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ne buyurmuşlardı? sizin şerhe bakın. İza şey şey'en min hadi'l eşya fefza'u ila's salati. Yani bu tür şeyleri gördüğünüz zaman neye sığının? Namaza sığının. Neyi gördüğünüz zaman ay tutuldu, güneş tutuldu ya da işte bir zulüm var, fırtına var, var adu düşman korkusu var namaz kılarak Allah azze ve celle'den e, kurtuluş halas isteyin bu şekilde e, husuf namazı gibi namaz iki rekat kılınır kardeşim. Yalnız Hazreti Ayşe e, radıyallahu anha'dan e, güneş tutulması namazıyla alakalı şöyle bir rivayet var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki iki defa rükû yapılır. iki defa rükû yapılır. Peki ama bize göre küsuf namazında bir defa rükû yapılır, normal rükûler gibi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun okuyor küsuf namazında. Hz. Ayşe annemiz, onlar da arkada kılıyorlar. Tabi onların önünde arka saflarda erkekler var. yani şimdi yani Kapının orada kadınlar var, o kırmızı koltukların arka tarafta olduğu yerde erkekler var. Efendimiz aleyhisselamın haliyle kıraatini duyamıyorlar çok uzun okuyunca arkadan bir grup erkek zannediyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükûye gitti. Rükûye gidiyorlar. Kadınlar da onlara bakıyorlar. Onlar da rükûye gidiyorlar. Sonra öğreniyor ki erkekler Allah Resulü rükûye gitmedi. Uzun bir kıraat var. Kalkıyorlar rükûden. Ayşe annemiz de kalkıyor. Peki Hz. Ayşe bunu ne olarak anlıyor? Allah Resulü iki defa rükû yaptı. Fakat biz şimdi bu hadisler taarruz ediyor. İki rükû mu yaptı yoksa tek rükû mu? Önde namaz kılan sahabeye bakıyoruz ön saflarda. Onlar bir defa Efendimiz'den rükû rivayet ediyorlar. Dolayısıyla biz de öndeki hadisi önde kılanların rivayetini alıyoruz. Diyoruz ki bu namazlarda bir rükû vardır diyoruz. Yok, peygamberimiz hafiye okuyor. Ama İmam Şafi'ye göre cehridir. İmam Şafi'ye göre cehridir. Hanefileri göre küsuf namazı hafidir.